Чек ты. Ходи Фатма Kim? Aa. Kadir Bey Efendim Kadir Bey Ne yapalım işte çalışıyoruz Siz Ya Öyle mi Peki haber verdiğiniz için teşekkür ederim Söylerim Selamınızı söylerim. Peki iyi yolculuklar. İyi eğlenceler. Lidya <gülüyor> nereye ne gidiyormuş? Seminerden çıkmış. Antalya'ya gidiyorlarmış arkadaşlarıyla bir günlüğüne. Şimdi alandalarmış işte. Uçağa biniyorlarmış. Yani size selam falan yolladı. Böyle işte. Sağ olsun. Zaten günlerdir ayağı yerden kesilmiş durumda. Uçağa binmesine hiç gerek bile yoktur. Ne? Ee, çayını yenileyim mi? Ay yok ablam. Ben gideyim. Fatma Gül alayım çıkışına yetişirim belki. Hadi canım git sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Kerim aradın mı beni? Doktordaydım telefonum kapalıydı. Ya biraz önce aradım da niye yalnız gittin? E ne yapayım abim Murat'la engen bırakamadı. Ne oldu senin iş çok merak ettim. İşe aldım. Ah çok sevindim. Ben de. Neredesin ne yaptın sen almaya geliyorum. Gelmeni gerek yok çıktım ben durağa yürüyorum. Ya durakla falan uğraşma Bin bir mi taksiye gel. Tamam karşıya geçiyorum şimdi. Oradaki duraktan binerim. Ne yaptınız seyahat nasıl geçti ne konuştunuz? Gelince uzun uzun anlatırım. Tamam merak ediyorum. Görüşürüz. Fatma Gül.